Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah rahmetinden ümit kesilmez. Mübarek aylar, tabi günler vardı ömürde geçiyor. Kul her zaman Mevla'mızın kul olması gerekiyor her kulunda. allah Teala buyuruyor bizlere Zümer ayet 53'te Esri Billahirrahmanirrahim Kul ya ibadiyelizine esrafu ala enfüzihim Kul burada Allah'ın emri peygamberimize Habibim, Muhammedim sen söyle bazı ayet-i kerelerin başında allah Teala hita müminlere Ey kullarım diye. Bazen de Allah'ta da hitap etmiyor da emin veriyor peygamberimize Muhammed'in söyledi diye. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri farz namazını kılırmak üzere meşritte miraba doğru yürürken bakıyor sahabeden biri yatmış uyuyor. Peygamber on yandan geçiyor. Onu uyandırmıyor. Az <gülüyor> evde Hazreti Ali'yi gördü. Dedik ki Hazreti Ya Ali Git bak falan kişi uyuyor. E, kavme getiriliyor. onun namazı uyandır. Namaza kalır ona. Hazreti Ali koştu. Uyan kişiyi uyandırdı. O da Abdülhamir al yetişti. Namazdan sonra Hazreti Ali bu olayı merak etmiş. Geldi, dedi ki, Ya Allah her hayırda sen önde gidersin Ya Allah Öncüsü her hayırda. O kişinin uyuduğunu gördün Ya Allah Yanından geçtin. Ona bir şey sen demedin de beni gönderdin onu uyandırmaya. Acaba hikmeti ne bunun? Peygamber'e cevap verdi. Ya Ali, eğer ben uyanırsaydım o anda, o kişi uyku sersemliğiyle belki bana ters cevap verebilirdi. Bana ters cevap vermesi, hakaret etmesi, onun, Allah korusun, imanı çıkmasına sebep olur. Bunun için korktum. Uyandırmak korktum. Seni gönderdim. Ama sana ter cevap verse e, senin arkadaşın sayılır o imanına bir gelmez buyurdu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen kişiye hitap etmiyor da Peygamber'e bildiriyor Mevlam'da. Burada aynı iki şekilde kul, Habibim, Muhammedim, söyle. Ya ibadiyel esrefu. Yani Burada yine ibadiyel Y var burada. Yine burada buyuruyor Kullarım. Ey kullarım. Hangi kullar? Ellediğine şu kullar ki esrafu ala enfüsehim nefsinde israfa giden kullar. Buradaki israf günahta, kötülükte, haramda, fark etmede ileri gidenler. Zaten isafın anlamı da aşırılık anlamına geliyor. Yani savurganlık aşırılık anlamına geliyor. Bir insan demek ki günahta ileri giderse bir kişi, fazla giderse bu kişi olmuş oluyor? İsaf etmiş oluyor. Burada insanların günah açısından en kötüleri. Yani inkarlar yok ama bunların da. Eğer bunlar inkarda olsaydı, burada Allah-u Teala bunlara, ya ibadi buyurmazdı. Kulum deme Allah-u Teala bunlara. Demek ki bir kul, ne kadar bir kul günaha girse, harama girse, kul ne kadar bata batarsa bassın, inkar etmediği sürece allah yine kulum diyor muhteremdir. Allah'ın rahmeti bu işte. Burada nefisleri ne? İshap edenler. Çünkü günah zararı insana kendine. Burada nefis insana kendisi anlamına geliyor. Bir kimse hayır da yapsa, ibadet yaparsa yararı yine kendine. Haşa Allah'ımdan bir şey yok. Böyle. Yine bir insan günah işlerse günahın vebali zararı nedir? Kul kendisi çekecek bunlarda. da. Arkadan Mevlam şöyle bir şimdi bunlara aşıkına gidenlere La taknetu min rahmetillah La taknetu min rahmetillah Allah rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Şimdi bazı kişiler vardır ki tabi abdest yok namaz yok çok haramlara dalmıştır yani bir kötü bir kadın bile, kötü oluşan bir kadın bile genelde bunlar ne yaparlar? Artık Allah'ını affetmez gibi. Bir hayale kapıları bunlar. İşte Rabbim bunlara uyarıyor Mevla. Ya Allah korusun bir kadın yani ne kadar kötü olsa düşse, erkek de ne kadar kötü olsa düşse düşsün, inkar etmediği sürece Rabbim buyuruyor, Allah rahmetinden Ümit kesmeyiniz. Bu ayet-i kerimeye göre bir kimse günahı sebebiyle ama inkar etmediği sürece bir kimse günahı süreciyle eğer rahmetten ümidini keserse yani Allah bir affetmez diye böyle bir inanca kapılırsa Allah korusun imanı gider. Zaten ehl ve Cemaat'ın da e, birinci düsturu, yani ilkesi nedir? Ümit reja arasında olmak. Herkese melecek. Bir insan ne kadar iyi de olsa, kişi evliya da olsa, hatta bir kişi sahabe de olsa, ne yapacak bu kişi? Yine orta duracak. Sağında ümit, solunda korku olacak. Yani reca, havf deniyor. Hıf korku rica, ümit anlamına geliyor. Eğer bir kimse artı ben iyiyim, hiç kazanılmazı bırakmadım, şöyle haciyim, hocayım, hafızım, işte şöyleyim, böyleyim, hatta kâmet sahibim diye bir kimse, eğer kendine kesin gözüyle cennetikim diye bakarsa, o kişi yine Allah katında günah kırılmadır. Ne kadresi, iyi olsun, korkuyu bırakmayacak ortak kalacak kişi havf, reci ortasında olacak. Yani ibre eşit işte olacak ibre. Sadece. Bir taraf ar basmayacak. Yalnız ölüm anında recianın ağır basması eftar ölüm anında. Artık ölüm yatanıyatları kişi hayatlı ümidini kesti. Artık saniyeler dakikalar sayıyor. şuuru i bilinci yerinde öleceğini biliyor. O anda kişi ne yapacak? Ümidi fazla olacak. Ya Rabbi sen Rabbimsin diye o zaman ümidi fazla olacak kişinin ölüm anında. Ama ondan önce ibre orta olacak böyle. Kişi ne olursa olsun orta olacak. Korku ümitarası olacak kişi. Hakdan melekam bir yürüyor. İnna Allah'a Allah değerli şeyleri yafürü zunube cemia. Allah onları affeder. Burada günüp zembin çoğulu geliyor. Allah Teala günahları affeder. Tekrar buraya tekilen buna cemr kelimesi geliyor. Tekidin manevi deniyor buna. Allah Teala gün hepsini affeder. Ne zaman tabi? dünyada mı muhterem tabi bu da. Dünyada bu da. İnnehu hüvel gafur rahim. Allah Teala gafurdur, rahimdir. Bu ayet-i kerime gelmeden önce Mekke'nin azılı müşrikleri bazıları imana karşı bir gönlenmeil olmuş, İslam'a karşı. Acayip Müslüman olsam mı diye Mekke müşrikleri bazıları fakat ümit kestikleri için Allah'ın rahmetinden İslam'a gelememişler bu. Biz işte peygamberle savaştık, Peygamber'e karşı taş attık, ona karşı ok attık, Peygamber'e karşı söğüdük, saydık, İslam'a karşı geldik. Artık biz af edilmeyiz diye ümit kesmişler bunlar. Bir de bunların biri de Hazreti Vahşi. Vahşi. İsim Vahşi yani. Kendi vahşi değil de isim Vahşi. Habeşli kendisi. Bu Habeşli Vahşi Uğud Harbi'nde Hazamzayı öldüren kişi, şehirden kişi. Neden öldürür Hazamzayı? Bilir harbinde Haziz Amza ileri gelenlerden Udb'i öldürmüştü. Bilir savaşla başlamadan önce o günkü harp kurallarına göre hangi taraf saldırıda ise, kendine güveniyorsa ondan bir kişi veya birkaç kişi ortaya çıkarlar. Karşılar el er karşılarına. E Mekke ordusu da Mekkeden kalkıp Bedir'e gelmişler. Müslümanlardan üç kat fazla da sayıca siyahlar da kendilerinin kendine güvenlere tam kesin güvenleri var kendilerine. Üç kişi ortaya çıkıldılar Bir udbe, biri kardeşi şeybe, udbe'nin oğlu bilit. Üç ortaya çıktılar. at üzerinde Müslüman'ın karşılarına el er istediler. Yani yekeik karşılıklı savaşacaklar sadece. Onların o zamanki inançlarına göre ilk çıkan kişiler hangisi üstün gelirse orada kazanır diye bir mühtere var. Tabi bunda elde karşılarına üç tane ensardan genç karşına çıktı. Meşhur bir hat kadın vardı Afra Hatun diye. Bu kadınca meşhurdur, medine ensardan kadınca Afra'dın diye, bunun beş tane oğlu varmış. Oğullarını erken kaldırmış, kalkın kalkın. Ben size bunun için doğurdum. Bak Rüşşullah savaşa giderken yatmayan e kadınlar gibi demiş. Şu oğlun beşini kaldırıp, onları kılıp şandırıp, onları kendi savaşa gönderiyor kadın. Ve onlara tembih ediyor. O müşrik arasında bir Ebu Cüdî diye biri varmış. Tabun bunu tanımıyorlar, onu ile öldürün diye. Şimdi üç kişiyi erdireyince Mekkelilerden bu Afrat'ı üç oğlu hemen fırladılar karşılarına. Yalnız o günkü genel savaş kuralına göre Mekkeliler Medine'lileri önemsemezdi, küçümsellerdi. Medine'liler genelde fakir, çivşi böyle çabanlık yaparlardı Medine'liler. O gününkü duruma göre çok geri bir durum değiller maddi açıdan. Mekke'lerin işte ticaret oruçlıkları için kendilerini daha bilin sayarlardı. Utbe bunları beğenmedi. Siz bizi eş değilsin, denge değilsin diyene. Yani onlarla savaşmayı bir nevi ondan yediremediler. Bunun üzerine peygamber onlar seslendi. Gelin, bakayım bu tarafa, gelin onlar. Peygamberimiz biraz kendisi tayin etti. Önce aslında Hamza amcası. Ya Hamza Ambi sen kalk bakalım. Hazreti kalktı. Bir de Ebu Ubeyde bin Haris peki oldu, onu kaldırdı. Bir de Hazreti Ali. Yani karşılıkların yaş sıralanmasına oldu bu. Bunun üzerine Hazreti Hamza Utben karşısına geçti. Ebu Ubeyde Şeyben karşısına geçti. Hazreti Ali'de Velid bin oğluydu. Onun karşısına geçti. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali ilk hamlede karşı kişiyi bitirle hemen. Ebu Bey'de biraz savaştırırken yaralandı da kendisi hatta. Ona yardım ettiler. Onu öldürdüler. İşte Hazreti Hamza o Bedir abinin başlangıcında Udbey'i öldürünce Udbey'in diğer oğulları bu defa Vahşiye diyorlar ki eğer sen diyorlar Uğud savaşında Hamza'yı diyorlar öldürürsen, onların kölesiymiş, hür olacaksın diyorlar, azat deliyi diyorlar böyle, hür olacaksın diyorlar. Buna bunu vaat diyorlar. Ayrıca Ebu Sufyan Hanımı, Hint denen kadın, aşırı bilinçli kadın, o da Udben'in kızıydı. O diyor ki, vahşiye ya vahşi, eğer Hamza öldürürsen diyor, ne kadar diye takım varsa diye üzerinde altın ne de varsa hepsini sahibereceğim diyor. O da bunu söylüyor. Bunun üzerine vahşi, sırrı köleten kurtulmak, hür yaşamak için. Demek ki kölelik hakikaten çok zor mudur kölelik böylece. Yani kölenin çalışma saati yok ama böyle. Diğer ise efendisi zalimse saat çalıştırır. Arada yatırır, yolda yatırır. Efendisi yer artanı abilerin köpe gibi onlara verirler, köle verirler. Yani kölelik hayvanın aşağı bir şeydi o zamanlarda. İşte vahşi de sırrı köleliğinden kurtulmak. O da hür almak. Yani dediği zaman yatsın, dediği zaman kalksın, dediği zaman geçsin. Aç olsa razı ama hürriyet ekmekte ona daha geliyor kölelere. Vahşi sırrı kurtulması için Hazret öldürmeyi kafasına koyuyor. Azmedi diyor. Nasıl öldürecek ama hazamız aslan ton gibi. Onun karşısına kılıç çıkamıyor karşısına. Ancak sinizi öldürmesi gerekiyor. Vahşi Habeşli idi. O günki Habeşlerin de harbe ucu sivri hançer atmaları meşhurdu karşıdan. O kadar atar gibi atarlarmış bunları. Bu vahşi bu iyi biliyormuş, eline böyle ucu keskin, ucu sivri, uzun bir hançer alıyor eline. Bir saklanıyor. Savaş meydanında. Oraya saklanıyor. Buraya saklanıyor. Ve Hamza'nın peşinde. Bir arazı Hamza, arkası dönmüş vahşin diye yere. Eline kılıcı. Hangi tarafa saldırıyan diye düşmana bakarken arkasından hançerin attığı vahşi Hazı Hamza vuruldu, yere vuruldu. Yere düştü. Hemen koştu orada ağ yer alı. Hatta böyle göğsünün karnı yardı. Ciğerini frans çıkardı kendisini, bütün bağırsakını frans değiştik kendisini çıkardı ve bunun ciğerini e, Hind denen kadına götürdü. O kadın da babasının katili öldürüldü diye Hind'in ciğerini azı çiğnedi azında. Onu azı Çinli şaltı. Ne kadar takısa varsa üzerinde. Zengin de kendisi. Hepsini vahşiye verdi. Hatta Mekke döndüğün zaman daha da vereceğim dedi. Bu şekilde. Vahşasamza'ya şehit etti orada. Şehit etti orada. Hür oldu şimdi. Mekke'ye döndü. Parası da oldu şimdi. Yani Hind'in verdiği o takılar servet ona baya bir mağazam para. Maddi açısından zengin oldu kendisi. Hür oldu. Ama eski günlerini arama başladı şimdi. Gönlünde bir sıkıntı ama şimdi. diye kendisinden dar geliyor. Hasan diyor öldürmesi bunun vebali kaldıramadı şimdi. Mali vebali kaldıramadı. Bunu çekemedi bunu. Gönde sıkıntı, darı, Dünyaya dar girişen Tarık öyle kinesisendi. Artık tek çıkar yol İslam'a gelmeye gördü kendi kendine. Allah'a dönüşü gördü. Başka her tarafı karanlık gelirkenesine. Yalnız Müslüman'a da korkuyor şimdi. Ben peygamberin amcasını öldürdüm. Arkadan onu haşerdim ben onu. Göğsünü, karnını yardım, işkence yaptım ona. Benim günahım artık yeri güğü açtı yaptığım günah. Ben affedilmem diye bu inançtayken bu ayet-i gelince, bu ayet-i duyunca ümide kapıldı bu sefer. Demek ki Allah beni de affeder dedi bu sefer. Ümide kapıldı ve Medine'ye geldim o teyafet. Medine'ye münevriye geldi. Peygamber tabi yana gel Ale Hamdettirinin yarısı yüzlü Allah. Ben Müslüman yaşayacağım. Biliyorum insanların en kritisi benim şu anda yarısı Allah Ama Allah'ın rahmetini kesmeden buraya gelirim Rasulullah buyurdu. Peygamber tabi amcasının katili olsa bir peygamber tabi intikam beslemezse tabi peygamberler tabi onu affetti orada. Kerem'in şahidi getirdi, Müslüman oldu. Yalnız Peygamber'e bir şey tavsiye etti emir şeklinde. Ya vahşi, Medenada durduğun zamanlar benim pek gözüme görün ama buyurdu. Seni gördüğüm zaman aklıma amcam Hamza geliyor. Hazreti Hamza'nın evet Peygamber amcası ama onun ötesinde İslam'a muazzam bir çalışması vardı İslam'a. İslam bir kanadıydı aslanımıza. Pehlivan'dı. Çok savaşçıydı. Biraz da kılıç savaşını çok iyi bilirdi kendisi. Peygamberler buyurdu. Ya Vahşi, Medya'nda bulunduğum sürece benim pek gözüme görünme. Aklıma amcam geliyor. O anda. Şimdi olacak ya muhtelenler bu. Tabi Vahşi İslam'a gelince Kendini orada buldu şimdi böyle. Her adam İslâm'da buldu. Huzuru buldu. Gönlü açıldı. işi rahatladı. Kalbi nuru doldu. böyle. da yanıyor şimdi. O hale geldi. İçine bir de aşkı Resul denen hal verildi. İçine Peygamber'in aşkı naşini verildi. Bir bakam dura. Kişi o makamına geldi mi kişi o aşkı yaşar. İçine aşkı Resul geldi. Peygamberimizin aşkı, sevgi değil ama. Muhabbet başka muhtememde. Sevgi, muhabbet başka. insan sevebilir. Aşk, ateş. Ateş böyle kalbi yakar, yakar, yakar. Kişi, çıldırır kişi böyle. Durdur, kişi duramaz. Hazreti başlıyor. Bütün gece Peygamber evine dolaşıyor. Ve çıkar da bir görürüm diye. Direkt arkasına saklanıyor. Hep Peygamber'in peşinde böyle. Hep onun peşinde. Yanıyor, yanıyor. İmtihan tabi bu ya. Peygamber'si çağırdı. Vahşi, sevmediğinden durma. Yemame'ye git dedi. Yemame ona. Sen Yemame git, oraya gelirsin dedi. Tabi o, o gün içinde bu hikmeti bilinmedi. Diğer sahabe baş tarafından. Sonradan bilindi. Peygamber vefatından vefattan sonra orada biri çıktı ortaya. Haşa peygamberim diye. Müselimete kezzab denen o kafir. Haşa ben de peygamberim diye ortaya çıktı. Baya bir kişi topluyor etrafı, topluyor etrafına. İslam ordusu savaştı. Vahşi, bak vahşi ne yaptı orada şimdi? Halsamza'yı öldürdüğü şehit ettiği aynı hançerle, aynı metodu kullanarak o müstehilemetli yazab öldürdü. Onu öldürdü. Kardeşim. Onu öldürdü. Elhamdülillah savaş bir anda bitti. Vahşi şöyle derdi o zamanlar. Cahile dönemimde İnsanların en hayırlısını öldürdüm. İslam döneminde insanların en şerisi öldürdüm derdi kendisi. Peygamberimiz bir gün buyurmuştu ama az cemaatimiz Peygamberimiz suhab ederken meclisinde şöyle buyurdu. Eshabım Hamza ile Vahşiye kol kola girmiş cennet girerken görüyorum buyurdu. Tabii peygamberler ilerisini görürler. Alemin misalde bir alem vardır. Alemin misal deniyor. O alemin misalde yani ne olacaksa hepsi orada şekilleri program orada vardır. Böylece. Ve bu peygamber diyordu Vahşi ile Hamza'yı kol kolara girmiş cennete girerken görüyorum bir Hazır Hamza'yı kızacak Vahşi'ye? Kızmayacak. teşekkür edecek. Neye? Ona şehitliği nasip etti. Sehep oldu. Şehitliği sehep oldu. Hazır Vahşi de İslam'a gelir, sahibi oldu. Tabi tevhisi kabul ediyor kendisini de. O da elhamdülillah nereye girecek? İşte bize buyuruyor güzel Mevlamız adı cemaatimiz Habib Muhammed'im sen benim kullarıma söyle. Yani bu kerim etkiliyor beni şahsını böyle. Kul ya ibadiyel esrafı. Kul ya ibadiyel Habib esrafı. Habi Muhammed'im benim kullarıma söyle ne kadar nefislerinde ifat etseler, yani aşırı günah da gitseler, ama rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Öyle benim yakınız. O kullarıma söyle. Yani velâ kulunu bırakmayın Biliyorsunuz, Hz. Bişir-i Hafî de böyle olmuştu. Bişir-i Hafî. ismi Bişir. Kendi ismi Bağdat'ta yaşayan kişi alkolikmiş kendisi. O zaman da yalnız yani şarap içtiğinde alkolü var. Yani şarap bulunuyor. Devamlı alkolik şarap içti şey kendisi. Yine bir alkolik giderken yolda bir kağıdın yerde uçtuğunu yere düştüğünü görüyor. Hafif esinti varmış havada, Rüzgar eski kağıdı bir hafif kaldırıyor. Yere kağıt düşüyor. Yine eski kağıdı yukarı kalkıyor. Kendi sarhoş böyle sallanıp yürümüş kendisi. İlk izin çekiyor. kağıda bakıyor. kağıda tek kelime Allah yazıyor. Allah Allah yazıyor kağıtta. Vay diyor. Bir de böyle. Alkoli kendisi. Allah ismi diyor. Yerlerinde sürünüyor diyor. Hemen koşup alıyor onu. Öpüyor. Başına sürüyor. Koynuna koyuyor. Bu şey koyuyor. Koynuna koyuyor. Tabii kendisi. Sarışıyor yine kendisi. O gece... Bağdat'tan bir evliyaya Rabb'i ilham ediyor rüyasında ama. Rabb'i ilham ediyor bir evliyaya rüyasında. Kalk yarın yani yarın benim Bişir diye kulum var Bağdat'ta. O benim Bişir kuluma söyle. Ben de kabul ettim. O benim kulum gene. Dönesin bana gelsin. Uyunuyor Evlullah. Rüya net. İle geliyor ama İnanamıyor. Bişir meşhurmuş. Yani Bişir Allah kuluna kabul etti. Herhalde bu yanlışlık olur rüyamda diyor. Rüyasına güvenemiyor. Yine yatıyor. Aynı rüyayı tekrar görüyor. Yarın benim Bişir kuluma git, ona söyle. Onu ben kulluma kabul ettim. Dönesin bana gelsin. İnanamıyor gene. Üçüncü direkt tekrar görünce artık sabitme karar veriyor. Niye hemen Gidemiyor. Çünkü her zaman meyhanedeymişmiştir. Onun için. Şimdi sabah oluyor, evliyullah meyhaneye gidiyor. O zaman tabii meyhaneler yasak, içki yerleri yasak o zaman da. gizli. İslamın tabii yasakladığı için böyle gizli evlerde, var mahselerde içki içiliyor. Bir şekilde arıyor, onun içki yerini buluyor, oraya gidiyor. Tabii dışarıdan bağırıyor. Ya bir şiir, şey, ya bir şiir. Şey. Çünkü dışarı ne var? Al misin buraya yanla etmiş de, işe bırakmış, ne var diyor, bana bu güzel Rabbim ilham ettin üç sefer. Bana Rabbim vazif verdi, görev verdi. Rabbim Allah şerabıyordu. Dedi ki Rabbim diyor, benim bir şey kulumuna söyle, ben o kulluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Hazreti bir şey bunu duyunca, bir yanıyor ki ya Allah demek ki bana kulumu dedi, Allah benim kabul mü ediyor, Allah'a Allah, kurban olamıyor. Allah, hemen koştu yanlayak, hiç geri dönmüyor. Meğer bağırıyor. Bir şey, ayakkabılarına bak, şunun bunun kaldı burada, arada. bakmıyor. Ve onlar geri almıyor. Hep yanlayak yürümüş. Bana tebe nasip oldu derden böyle. Hep yanlayak yürümüş. İsmi bir şey, hafi. Yani çırp ayak yürüyen, gelmiş. O soğukta hayvanlar, hayvanlar geçirirken, o zamanlar, çöp geçirirken, Hayvanlarda bir şahfine gezi yolları pisemezler bir bak bu terebi. bir kârımet olarak bir şekilde haberleşir. İşte mevlam buyuruyor elhamdülillah kullarımızıyla Habibim Muhammed'im rahmetimden ümitlerini kesmesinler Allah Teala Mevlamız günü affeder. Yalafüru dünube cimia. Allah günah hepsini affeder. İnnehu Hüvele Gafur Rahim Allah cihazetleri Gafur. Gafur çok çok başteci afedice. Anlamına geliyor. Şimdi gerçekten cemaatimiz mesela bizlere bir kişi hep iyik etse bakınız, hep, hep iyik etse bizler, yıllarca iyik etse. Sonra bir kişi iyiliğini kese, zaten kızarız Ya bırak kötülüğü evvelce. Ya kötülük yaparsa. O düşman olur muhtemelenler. Halbuki bir kulu yıllarca Allah'ı istenen ediyor. Allah'ın emrini dinine mi itaat etmiyor? Yıllarca çılgınca yaşıyor. Ama döndüğü gibi Rabbim kulun diyor. Neden? Allah'ın bir Gafur. Gafur muhtemelenler. Mesela bunun bir örneği de anneler bilhassa. Tabi babada da var da annelerde üç kat daha fazla var. Annenin de evladına olan şefkat merhameti merhamet böyle. Bir yavru da evlat da Halen de karşı bile gelirse annesini beni affedecek. Bir şey. genç varmış muhteremler. Babası ölmüş. Bir ana oğul bunlar. Bekar genç. Babası ölünce çoktan mal bırakmış babası. Bu genç bu sefer fazla parayı görünce yolunu şaşırıyor. Kendi i̇çkiyi kumara kendisini görüyor. İçki kumarları veren tabii mal tükeniyor. Bu defa annesinde olan gizli paraları istemeye başlıyor. ...anne bana şu kadar para... ...bu kadar para zorla zorla zorla alıyor alıyor. Gire gün eve gelmiş... ...kumarda kayıp eve gelmiş... ...anne bana çabuk şu kadar altın. Yavrum yok... ...vereceksin yavrum vallahi kalmadı yavrum... ...yok yemin ediyor... ...vereceksin diyor... ...çılgın gibi gelmiş... Annesi vermeyince... ...çünkü bu, annesini bıçaklıyor muhtemelen. Annesi bıçaklıyor... annesi yere düşüyor... ...bu da bu paniye kapılıyor şimdi... ...kapına çıkma korkuyor camı atayım diyor. Camı atarken ayağı kayıyor, düşüyor. İçeri düşeceğim, ters. İçeri düşüyor. Birden düşünce annesi ağır yaralı, kan içerisinde yavrum bir şey oldu mu sana diyor aklına bakarlar. Ana şefkati bakmak mühteremler. Yavrum sana bir şey oldu mu böyle, böyle, böyle. E, bir ana şefkati bu kadar oluruz muhteremler. Allah rahmet tabi sonsuz Ve muhteremler. Gafur, gafur Allah kulunu bağış, affedeşi. Errahim bir de rahmet. İkisi bir araya geldi mi o zaman tamamlandı ya. Allah kulunu affetti, bağışladı ama kul boşuna kalmayacak. Rahmet, Allah'ın rahmetiyle Allah kulun çekilmesi kulun inşallah cennete cemarlığa kavuşması. Yine bir evlullah var muhteremler. Fudeyli bin İyaz isminde Fudeyli bin isminde bir evli yolla Abbas döneminde Harunuşlu'nun zaman yaşayan bir kişi kendisi Bu uzat önceleri kırk haramilerin başlaymış o zaman harami derleriymiş, soyguncuları, yol kesicilere o dönemde çok varmış bunlar, yol kesiciler harami derler bunlara genelde kırk kişiler oluşum örgütleri bunların da bu da kırk haramilerin başıymış Hudeyl bir yazıyan kişide. Yani ir yapılı, güçlü kuvvetli, bir acayip insanmış kendisi. Bunu tabi bunların adamlar olmuş etar köylerde ne zaman bunların bulunduğu muntakaya, sorun yaptığı bölgeye yüklü bir kervan gelecekse hemen bir haberci girmiş bunlara. Ya değil işte elli Develi karavan, işte yüzdeveli karavan, şer karavan geliyor derden. Habermiş onlara. Bu da gelen bu haberci, müjdeci haberciye bir bahş verilmiş. Tabi gelen karavan ne kadar yüklü, büyükse o kadar fazla para verilmiş. Yine bir gün Fudey adam otururken Bağdat ormanlarında bir yerde yine bir haberci geliyor. Fudey sevilere geliyor. Falan yerden çok yüklü ve çok kıymetli mal yüklü Şu kadar kervan geliyor. Hemen çıkıyor ona bolca başını veriyor tabi. Kişi gidiyor. Şimdi ne zaman nesil yol çıkıyor? Tabi onu soruşturuyor. buna pusu kuruyorlar şimdi. Pusuyu kuruyorlar. Tam da gece yarısı da geçmesi gerekiyormuş. Hesaplarına göre. Pusu kuruluyor iki tarafa. Hudeyl at töreninde lider kendisi. Bu emir verin, işaret verince hemen saldıracaklar kervana. Bu kervan gece yarısı ormana giriyor. Fudeil'in tutak kurduğu yere yaklaşırken kervanın önünde bir hafız kur okuyor muhtemelen. Hafız. Deve evet. üzerinde kur okuyormuş. Sesi de çok yanı bir sesi varmış. Öyle e, duygusal okuyormuş Kur'an-ı Kerim'i anlamı bildiği için de etkili kuran okuyormuş. Tabii Gece yarısında ormanda bir de yankı yapıyor okunan bu Kur'an sesleri atıyorum Füzey biraz daha ondan tuzağı kurduğu belgeye girmesini bekliyor derken kervan buraya giriyor ama okumaya devam ediyor şimdi Füzey ile birden değişiyor şimdi bak kul insan tabi onda da gönül kalp var Füzey değişiyor birden bire değişiyor kalbi işi eriyor böyle o Kur'an'a aşık oldu kuran e. tamamen değişiyor İşaret vermiyorlar adamlarına tabii. Onlar Yudele bakı bakıyor, bakıyorlar. Artık kervan oradan çıkacak ama boğazdan. Bana çıktı mı biraz zor mu işleri? Çünkü kervan Koreya mahvata bulunmuş silahlar orada. İşleri zorlaşarak hemen birkaçı geliyorlar. Yahude bak kervan çıkmak üzere ya bizim boğazdan. Ne yapalım? Bırakın diye. Ama çok duygusal. Yani gözü yaşarmış. Akın gitsin mandar diyor. gitsin onlar. Diye. Bırak gidiyor bunlar. Sabah oluyor. Fudel diyor ki işten birisene onun Bağat'a çarşıya gönderi gezeceğim. Git bana diye bir cübri al bana diyor. Bana sarık al diyor. İşte şunları al bana diyor. Bana bir secer al diyor. Gel Ben namaza başlayacağım diyor. Allah döneceğim böyle diyor. Bunun üzerine o adamın gidiyor. Fudel namaza başlıyor. Namaza başlıyor ama genelden vesile bırakmıyor ama. yani eşitlerden devam ediyor. yine devam ediyor. Namaza bırakmıyor ama. Yine bir gün bir kervan gelirken haber gelmişti şimdi Fudela haber gelmişti kendisine yine tuzak kuruluyor. Bu küçük kervanmış, kervan küçük kervan olunca Fudel etmiyor durumu da adamlara emir ona iş yapıyorlar. Fudel kenar çekilmiş, Cübbeyi giymiş, Sarığı takmış kendi kazanamazı kurulmuş bir yerde. Bu namaz kılarken şimdi kervan gelirken tabi ki kervana basın yapıyor. Arakada bunlar bir kişi üzerine de eman yetim malları var, para varmış yetim mal olarak da. Bu kişi Eyvah diyor. Hadi benim alım alacak bunlar ama bunlar ama yetim malı bunlar, yetim malı bunlar. Ne yapsan bakılırken bakıyor ormanda bir derviş, savcı ben, namaz kuvvet bir derviş. Biliyorsun buna bize teslim onu aramaz bu eşkıyalar diyor. Ben nasıl alırım diyor. Geliyor, fuad'a selam vermiş oluyor. Diyor ki işte hocam diyor derviş kimse bilmiyor ama diyor bize bir eşliğe basın yaklar diyor yanında yetim malları para var diyor bunu sen saklar mısın diyor peki koş şey diyor koyuyor sen git diyor namaz devam ediyor tabi kervan bunu da tabi sonra yakalıyor mal alıyor bunların da derken kervan çıkıyor artık yola bu kervan diyor ki yeni bekleyin ben dönüp geleyim diyor dönüp geliyor bir de görürsün parayı teslim ettiği o cübere sarılıklı kişi eşkeren başıymış. Oturma sırada üzerinde alınan bütün paralar sebebi ortaya yığılmış. Onu taksim ediyor arada. Hepsi olan kalemde dikiliyorlar. Bir kişi yürperiyor. Bir döner oluyor işte. Allah Allah. Ya ben buraya gönden parayı verdim. Bunlar başıymış. Bu, buna yönetiyor bunları. Derme de korkuyor. gelmede korkuyor şimdi. Fudelama gözleri tarafı görüyor. Öyle açık gözmüş. Gel gel gel bakayım Al diyor. Al diyor para. Oradır, alınır, alınır diyor. Şimdi yine korkuyor. Geliyor yavaş geliyor. Bakıyor, duruyor para. Alıyor para işlerini buradan. Biraz gidiyor. Dönüyor. Ya kusura bakma diyor. Ben de merakımı yiyemedim be diyor. Yani sen kimsin ne oluyor diyor. diyor. Bak kevanı soydunuz diyor. Bunu ne almıyorsun diyor. Yolun e, insan bana emanet verdin. güvendim bana diyor. Emanet yaneti olmaz diyor. Peki sen namaz kıyordun diyor. Tabi namaz koyacaksın alda emri bu şekilde böyle diyor. Ama eşkenin başı mısın sen diyor. Ya başlayayım diyor. O başı başka başka değil ama eşken böyle diyor. Aynı Rabbim aynı Allah namazı farz kılınca hıram kılıyor sana ama diyor. Bunu da bırakman gerekiyor diyor. Öyle mi diyor. Evet öyle diyor. O zaman bunu da sefer bu seferki efendim. O sefer var kendisine. Çık arkadaşların diyor. Herkese mal alsın bakalım diyor. Mal Mal alıyorlar. Fudeyl bu defa ne yapıyor? Arkadaşlar diyor, artık ben tam tevbe Mevlamıza diyor. Tam tevbe diyor. İsteyen beraber tevbe isteyen kendisi bilir diyor. Hepsi böyle buna tevbe ediyorlar. Helalaşıyorlar, dalışıyorlar. Hazır Hazreti Fudeyl şimdi baltaya geliyor. O gün en meşhur alimin evine gidiyor. Hocam ben bir yazım. Öyle mi? Evet. Ben tevbe ettim. Mevlamı döndüm ama acaba ne yapmam gerekiyor? Tevben kabul olması için. Onu şöyle buyuruyor. Tamam namazını kaza edersin ama, bunlar olur ama diyor. Üzerinde kul hakkı çok var sende diyor. Hangi yörenin, ülkenin, yani köyün, kasabanın, şehirlerin kervanı soymuşsan oraları dolaş diyor. Oraları dolaş, halkın helallaş diyor, kul hakkını helallaş o zaman tevben kabul olur diyor. Bunun üzerine bu kişi ne yaparsın Fidelim Muhteremler? Dolaşıyor yıllarca böyle. Helallaşıyor. Helallaşıyor. Sonra artık helallaşıp bitince Hacı Gittim'e e karar veriyor. Mekke'ye. Mekke'ye gidiyor kendisi. Çoğu da gidiyor. yürüye gidiyor. Allah zikreder ama çok değişmiş bir kendisi. Artık gece uyumuyor. Devamlı oruç tutuyor kendisi. Allah deyanıyor. Aşık olmuş. Kiramet vermiş kendisi. O hale gelmiş kendisi. Kabe'ye gidiyor. O zaman tabi Kabe açıkta o zamanlar. Etrafında bina yok binalar. Duvar yok etrafında. Karşıdan bakıyor. Kabe'yi görüyor. Kabe'yi taf eden bir cemaat görüyor. Bakıyor bir de ayrı bir toplum var. Bir cemaatlar Kabe'de ayrı. Halk toplanmışlar bir yere. Merak ediyor. Acaba burada ne var? Hatta bu Kabe taf ediliyor. Niye toplanmıştı buraya diyor? Bir bakıyor orada, bir âlim orada sohbet yapıyormuş, vaiz örüyormuş ve bu ateşimi okuyor orada. Ya Muhammed'in benim kullarıma söyle, yunata aşık dener söyle, ümit kesmesine rahmettimden diye. Bu ateşimi duyunca şöyle bir kaldı bir duruyor şöyle. Bir dönük haye bakıyor, ya Rabbi, ben terbiye ettim ya Rabbi, her kötü bıraktım. Kulak hakkı ya Rabbi. Ama yine korkuyordum beni affetmezsin diye. Ama şu anda sana güvendim mi? Beni affetsin beni derten. Yani dönüyor muhteremler. Şimdi yalnızca cemaatimiz Allah rahmetinden, Celleş Hazretlerinden ümit kesmek yok ama öyle kuru ümitte, İslam'da yok. Devlet Hakkadan şöyle buyuruyor. Ve en iyi bula Rabbiküm. Ve en iyi bu İlâ Rabbi Rabbinize dönün, inab edin, dönünüz. İnab'e Allah'a dönmek, tevbe etmek, günahdan kopmak Demek ki bir kişi günah, günahları yaşamakti iken, kişi İslam'a dönmeden Allah'a dönmeden e Allah affeder demesi, bu kuru boş bir lafız cemati belleyecek. Hemse günahına devam et, Allahın secde görmesin. E Bihan'ın başını örtmesin, içkiyizsin, kuma oynasın, şunları bunları yapsın. Hem de Allah affeder, Allah kerim demek bu İstanbul'da aykırı, zıt ters batır. Meylam buyuruyor. Ve esrimü lehü ve Allah teslim olun. olun. Önce inabe, tövbe etmek. Günahtan kopun, Allah'a dönün. Meylam bir de şiraf kerimesinde ilallah Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Şimdi aziz cemaatimiz yani kulun Allah'tan başka neyi var ki Allah aşkına? Baktığı? Yani kulun Allah'tan başka neyi var? Değimiz o. Ana baba da ölecek. Kardeşçe ölecek. Evlat da ölecek böyle. İnsan eşi de ölecek. İnsan tek başına o karanlık kabre girecek muhtemelen. Mal, mülk, yalan dünyada kaldı. Taksim alacak. İnsanın bir Rabbi Mevlası var. Allah var. Mevlam buyuruyor. Fefiru ilallah. Allah kaçın. Allah kaçın. Allah yönelim. Tevbe ederek, günahı terek ederek. Allah diyorunuz. Ve esrimü lehü. Ve Allah emrine teslim olun. Teşlim olun. Efendim işte Allah böyle diyor ama ben yapamam. Olmaz mı? Yani bir kulun haddine kalmamış ki Allah helal fazlalık etsin harçlar. Şu kocaman dünya küreği bak. Dönüyor boşlukta. Allah emrinde Allah'ın denetiminde Allah'ın tasarrufunda belirli bir hızla bir hızla yer üngesinde dönüyor. Hatta melam bölüyor küllün fi felekin yesbehun, Dünyanın dışında... ayda, güneş, yıldızlar da... hepsi de... Allah'ın takdir ettiği yörüngelerinde... Allah'ın emrinde... dünya muhteşemler. Yani kimse Allah'a baş kaldıramıyor. Büyük Mevlamızın mı? Onun mülkiyet. Mevlamız vahdaniyet. Allah bir celalühü. Haşi eşi dengi yok. Kim olabilir ki yaparız ya? İnsan maaşı ilah olabilir... Dağların maaşı ilah alabilir, güneşin maaşı ile alabilir, atom yığınları, az cemaatimiz, hangi ilah alabilir? Hep salda em denetiminde. Kesin bir denge düzen var alem evrende Her şey birbirine bağımlı, bağlantılı. İdaretten buna bir yönlendiren Mevlamız var muhteremdeler. E, kulun başka neyi var? Neyi var muhteremdeler? Çevrede bol hayal, tek ilgidiyor muhteremdeler. Her şey yalandır. evlan buyuruyor, kullarım bana kaç Zenib ile Allah Allah'a dönün, inaf ediniz. Tevbe ederek Allah'a dönünüz ve ismilehü ve Allah'ın emrine de teslim olunuz, Kul Allah'a teslim olduğu zaman adı cemaat Sen Rabbimsin dediği zaman kuldan muazzam bir değişim olur. Kul o zaman işte insanlık makamına geçer. Yoksa tam kapan bir kişi şekil olarak belki insana benzer ama kişinin siyredir. İç alemi, duygusu alemi kişinin insan değildir muhtemelen. Canavardır efendim. İç alemi böyle. Gönlünde sıkıntı vardır, darlık vardır, bunalım vardır, stilisi vardır, kararsızlıklar vardır, istikrarsızlıklar içerisinde vardır. kuzu bulamaz. Maddi açıdan belki isteklerine kavuşabilir Belirli makamlara kişi gelebilir ama kul hangi makama gelirse gelsin, kişi maddi olarak niye kavuşsa kavuşsun ama huzur başka muhtemelde. Huzur başka haberler. O gönlün rahatı, o manevi zevk feyizler, ruhsal feyizler ancak allah Teala Mevlamız'a teslim olunduğu zaman muhtemelde. Teslim o zamanda. Evet adı cemaatimiz, bugün Ramazan'ın son cuması adı cemaatimiz Tabi Ramazan elveda diye bizlere inşallah bizden razı olmuştur adı cemaatimiz. E Rabbim hepimiz affeylesin. Ama Ramazanlar biter muhteremler. Cumalar biter. barına gelip giderler bunlar. Ömür gidecek. Ama yeter ki inşallah allah Teala kullukta devam edelim muhteremler. Başka çağrımız yok muhteremler. Başka bir şey vereceğim. İlahi Teala Fatiha.